bu insanlarda bu bir refleks haline geliyor İmam, ha, bir, bir kısa cümleler söyler de susarsa arkasından amin gelecekti Ama şimdi tabi esas olan namazın şey, hutbenin iki bölümünde de Türkçe konuşmaktır. Çünkü Resulullah iki bölümde de geçen hafta Harun Hoca şey yapmıştı değil mi? İki bölümde de insanlara nasihatte bulunuyor. Ve o aradaki